Yaşam için teknoloji. Merhaba, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın açıklamasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Grossi, Ukrayna Ulusal Nükleer Denetleme Kurumu yetkililerinin Kiev ve Karkiv'deki radyoaktif atık depolama tesislerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğunu aktardı. Kiev'deki radyoaktif atık depolama tesisinin bulunduğu yerleşkeye füzelerin isabet ettiğini belirten Grossi, Ukraynalı muhataplarının burada radyoaktif sızıntı olup olmadığı ya da hasarın boyutlarına ilişkin henüz bilgi paylaşımında bulunmadığını aktardı. Anadolu Ajansı'ndan Aşkın Kıyaha'nın aktardığına göre Grossi gece boyu süren bombardımandan ötürü personelin sığınaklarda kaldığını ancak sabah saatlerinde söz konusu tesisteki denetim mekanizmasının yeniden çalışır hale getirdiklerine ilerleyen günlerde tesislere ilişkin durumun daha net bir şekilde anlaşılacağını kaydetti. Karkiv'deki benzer bir tesisin elektrik trafosunun zarar gördüğünü aktaran Grossi, bu tesise yönelik de radyoaktif bir sızıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir raporun henüz kendilerine ulaşmadığını vurguladı. Söz konusu tesislerin atık radyoaktif malzemelerin depolanması için kullanıldığına işaret eden Grossi, bu tesislerin yüksek düzeldiği radyoaktif atık içermemesine rağmen depolanan radyoaktif atıkların yine de ciddi bir radyolojik etkiye yol açabileceğini dile getirerek bu nedenle bu unsurların korunmasının önemine dikkat çekti. Grossi, radyoaktif madde içeren tesislerin çatışmalar sırasında zarar görmesinin, İnsan sağlığı ve çevre için ciddi sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğunu belirterek bir kez daha tüm tarafları bu tesislerin emniyetini ve güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir askeri veya diğer eylemden kaçınmaya acilen ve şiddetle çağrıda bulunuyorum. ifadelerini kullandı. Görüldüğü gibi nükleer enerji her durumda tehlike olmaya devam ediyor. İster atık ister santralin kendisi savaş durumunda kendi içinde bir patlamaya hazır bomba. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Ordu Çevre Derneği tarafından 2019 yılında Ordu 1. İdare Mahkemesi'ne açılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED olumlu kararının iptal için açtığı dava sonuçlandı. Ordu'ya bağlı Altın Ordu ilçesi Düz, Şarkiye, Bahçeliyevler, Akyazı, Durgöl mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanlığı tarafından yapılması planlanan Kıyı düzenleme ve rekreatif amaçlı dolgu projesinin ÇED olumlu kararına ilişkin olarak mahkeme raporun yeterli niteliklere haiz olmadığını söyledi. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada 3 yıl sonra da kısmi zararlar verilmiş olsa da sonunda hakkı davamız sonuçlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önceki projelerine açtığımız davaların da lehimize sonuçlandığı düşünüldüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin hukuka ve ekolojik standartlara uygun olmadığı anlaşılacak dedi. Orçay Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararından sonra yapılan duruşmadan hemen sonra kararın verilmesi önemli dendi. Mahkeme ekolojik yıkımı görüp yasa gereği kararını verdi. Karar 23 Şubat 2022 Çarşamba günü açıklandı. Bu önemli bir karar. Kıyı dolgu projesi mahkeme devam ederken uygulama çalışmaları sürüyordu. Her gün zarar veriliyordu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı hemen ardından kesin karar. Ordunun kıyılarının korunmasını sağladı. Ordu, Büyükşehir Belediyesi ve bu karardan ders çıkaracak projelerini hukuka ve ekolojik duruma göre ve halkla değerlendirerek bundan sonra yapar umarız diye konuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yaz aylarında orman yangınlarının çıktığı mahallelerde doğaya gelişi güzel hafriyat ve moloz dökülmesine bölge halkı tepki gösterdi. Bodrum'da yaz aylarında yangından etkilenen Dereköy ve Yaka mahallelerinde inşaat firmaları hafriyat ve molozları gelişi güzel doğaya döktü. Bazı bölgelerde de dere yataklarına hafriyat döküldü görüldü. Çok sayıda Bodrumlu Dereköy Kavak Deresi mekiğine giderek hafriyat ve moloz dökülmesine tepki gösterdi. Çeşitli STK temsilcilerinde yer aldığı eylemde konuşan Umay Karabaş, aylardır bu mevkide kaçak inşaat, hafriyat dökümü, mıcır depolama, bitki örtüsünü kaldırıp zemini tıraşlama gibi plansız, usulsüz, izinsiz işler yapılıyor dedi. Kavak deresinin çok zengin bir ekolojik yapısı olduğunu, çok sayıda endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını dile getiren Karabaş şu ifadeleri kullandı. Başka bir bodrum olmadığı gibi, Bodrum'da başka bir kavak deresi de mümkün değil ve burayı kaybedersek hepimizin tüm yarım adanın yaşamını varlığı açısından nasıl sonuçlar olabileceğini kestirmek çok güç. Dolayısıyla soruyoruz. Yeni yeni isteler turistik tesisler mi kavak deresi mi? Moloz yığını mıcır deposu mu kavak deresi mi? Asfaltlanmış yeni yollar tıraşlanmış yamaçlar gesler Bodrum'un kalbinde sağlıklı ilaçsız tarım mı? Daha da susuzluğa teslim edilen bir bodrum mu? Son özgür akan deresini ve havzayı korumak için kolları sıvamış bir bodrum mu diye soruyor Umay Karabaş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz savaşsız barış içinde bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.